Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nün Muhammedin ve ala alim ve sahb-ı Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zariyat Suresi 51. Suret. Bismillahirrahmanirrahim. Suresi Zariyat ve Biyyatı Sütü'ne Ayet. Mekkeden hazır olmuş olup 60 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Vettariyat-i Derva. Zerva ifadesi mefhul mutlaktır. Yani masdar olaraktan ve Vettariyat. Kur'an-ı Kerim'de, ki burada da dört tane Cenab-ı yemin ediyor, kasem ediyor dört şeye, Kur'an-ı Kerim'de adına kasamat Kur'an-ı'ye denilen Cenab-ı Hakk'ın ki daha önce geçen ayetlerde vel kamer geçmişti, ondan önce vel geçmişti, ondan önce ve şems gibi Cenab-ı yıldız olsun, ay olsun, güneş olsun ve şimdi burada olduğu gibi riyah olsun, rüzgar olsun, Buna benzer bazı şeylere dikkatimizi çekmek için, onlardaki o büyüklük Cenab-ı Hakk'ın azametini ifade etmek için bazı şeylere yemin ediyor. Biz genel olarak Val te, vallahi, illahi, ile yapmış olduğumuz yeminlerde karşıdakini güvendirmek için. Cenab-ı Hak burada o şeyin yüceliğini ve üstünlüğünü kıymetini bildirip dikkatimizi ona çekmek için o şeye yemin ediyor. Burada da zâriyatı yemin ediyor. Yani zariyat ne? er riyâh turab ı tozu toprağı saçıp savuran, savurdukça savuran, savurmasıyla beraber tozu toprağı birbirine katan o rüzgâra yemin olsun ki er Bu mastar ifadesi maslardır Ve yukârı tezîh tedrihi te te Mesela işte tozu toprağı saçtı savurdu tozu toprağa kalktı manasında denilir. Mesela ne gibi? Tehubbu bihi, hebbe yehubbu tehubbu bihi ifadesi de yine o tozu toprağa saçmak, savunmak. Bir şey tozu toprağa savurursa biz ona ne diyoruz? Artık fırtına diyoruz değil mi? Fırtına gibi o şey ne yaptı? Orada fırtına kopardı, tozu toprağı birbirine kalktı, fırtına kopardı manasında tehubbu bihi ifadesini kullanıyoruz. Daha ne yemin olsun bu değil, rüzgara yemin olsun. Daha ve hamilatı nikra, hamilat hamene yükünden geliyor taşımak manasına. Yükleri taşıyanlara, yükleri taşıyanlara yemin olsun. Yükleri taşıyan kim? Esaha es tahtanurmae, suyu taşıyan bulutlar. Suyu taşıyan bulutlara da yeminler olsun. Size soru sorsam, bulutlar ağır mı hafif mi? Ağır. O da ne kadar ağır biliyor musunuz? Belki aklınızda hep az olarak gelir. Bir bulut 300 bin ton su içerisinde varındırıyor. 300 bin tona kadar içerisinde o pamuk gibi gördüğümüz normal çok hafif diye düşünmüş olduğumuz o bulutlar içerisinde 300 bin tona varıncaya kadar suları içinde büyük bir tanker gibi 300 bin tonluk tanker gibi suları taşıyor. Ha demek ki. O Cenab ı Hak, onun yapmış olduğu önemli şeyden dolayı ona yemin ediyor. Ne gibi? Aynen rüyahta gibi. Mesela onu da söyleyeyim, riyah, ruh, reyhan hep aynı kökten gelir. Koku, ruh ve rüzgar aynı kökten. Bu ifadenin birbirine kullanılmasındaki sebep bir güç, bir kuvveti, bir enerjiyi ifade ediyor. Bugün insanlık dünyasında enerji savaşları gösteriyor ki enerjinin insanlık dünyasındaki önemi büyüktür. Bir anlı ruhu kaldırın, kokuyu kaldırın insanı rahatlattığı için bir yandan da rüzgar kaldırın, hayat biter. Neden? Mesela rüzgar ne yapıyor? Tostlaşmalara Cenab-ı izniyle vesile olmuş oluyor. Rüzgar esmesiyle o Tozu toprağa bir yandan götürüyor ama bir yandan da tohumları götürerekten tozlaşmaya, dönleşmesine bir neden olmuş oluyor. Ondan dolayı bu ehemmiyeti, önemi sebebiyledir ki Cenab-ı dikkatimizi ona çekiyor. İşte bulutlar da ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla, lütfuyla ihtiyaç olan, muhtaç olan yerlere Cenab-ı Hak üç bin tona kadar suyu yüklüyor. İhtiyaç olan, muhtaç olan yerlere onları sevk etmiş oluyor. Fihlen, ağırlık bakımından o bulutlara yemin olsun. Mefhulün hamilat, o da aynen diğeri gibi hamilatının, hamilat ifadesinin mefhulü olmuş oluyor, dramen. Mefhulleri genelde sonundaki terminden veya üstünlerden anlamış oluyoruz. Ama duruma göre ne oluyor? Maslar manası, mefhulün leh manası, mefhulün ma'ah manası gibi, ile eşlik gibi manaları da ifade etmiş oluyor mefhul. Daha neye yemin olsun Cenab-ı Hakk daha neye yemin ediyor? Vel <gülüyor> cahriya akıp giden yani o akıp gidenden kasık esfene teçrü alavi suyun yüzünde akıp gidenlere nasıl akıp gidiyor? Hiçbir engel var mı? Yok. akıcı bir şekilde bir süre kolaylıkla su buleti bir su kolaylıkla sular üzerinde akıp, akıp giden gemilere de ki bir küçük bir çakıl taşını suya atırız. Ama bakıyorsunuz ki batıyor. Ama bir gemiye bakıyorsun tonlarca ağırlığındaki gemi denizde bakmıyor. Yani burada Cenab-ı Hak hem kudretini azametini gösteriyor, çakıl taşı batıyor ama içerisinde tonlarca çakıl taşı olan ve zaten kendisi ağır olmuş olan gemi bir bakıyorsunuz suyun içerisine bakmamış oluyor. Mastar-ı diye hal, hal makamında olaraktan o da nedir? Mastardır. Yani Kolaylıkla olduğu halde, kolayca olduğu halde akıp giden gemilere de yeminler olsun diye Cenab-ı Hak ona dikkatimizi çekiyor. Müyesser eden, kolayca, müesser olmuş, emrine amade olmuş, aynen at ve deve nasıl ki boynunu büküp insanın emrine musakhar oluyorsa onun için ne diyor? <gülüyor> bu matnların mukrile onu bize emrimize verdiği için Cenab-ı Hakk'a teşbih ediyoruz. Aynı şekilde o gemileri de bize bir kılıp emrimiz altına veren Cenab-ı Hak böylece o kolay atıklardan gemilere de yemin ediyor. Daha neye yeminler olsun? El mukassimat kel mukassimat emra. Kasabe -mukassima taksimen. Bölür, taksim eden, görevlendiren, tavsif eden neleri işleri, işleri taksim edenlere de yemin olsun. Mesela Dört büyük melek, dört büyük bakanlık gibi. Her bir meleğin altında hizmetçi. Ne gibi? Mikail aleyhisselam. Bütün tabiat olayları ilgileniyor. Ama ayrıyeten çiçeklerle, hayvanlarla, insanlarla, sularla, her biriyle ayrı ayrı ilgilenen, onun emri altında ilgilenen melekler var. El-melâketü tüksü vel-erzâ emtâr <gülüyor> ve beynel-hibâr vel-bilâ. Kullar ile şehirler arasında, beldeler arasında Gerek yağmurları, suları, gerek rızıkları taksim eden meleklere de yeminler olsun. Hatta Efendimiz buyuruyor ki, her bir yağmur damlasıyla bir melek yer gider ve ikinci bir sıra bekler, kıyamete kadar ikinci bir sıra kendisine gelmez. Burada dikkat ederseniz o kadar rüzgarlara rağmen damlalar bir araya gelip, dolular bir araya gelip kar topu olmuyor. Kardan adam olup da kafamıza o şekilde inmiyor. Oysa şiddetli rüzgar ile onların havada bir kere toplanması lazım. Yere düşünce bakıyor kartopu oluyor. Havada niye olmuyor? Demek ki her biriyle müekker bir melek böylece ondan inmiş, onları da taksim etmiş oluyor. Yani damlasına varıncaya kadar, komşunun tartasına ne kadar gelecek, benimkine ne kadar gelecek Bir damlanın farkı bile hesap edilerekten çünkü taksim edilmiş Bölünmüş bir şekilde o bölme işlerini yapan, o işleri yapan meleklere de Cenab-ı böylece bu dört şeye kasemle yemin ederekler bunlara dikkatimizi çekmiş oluyor. He, buradan bu dört tane şeyi ziklettikten sonra Allah asıl mesaja geliyor. Asıl anlatılmak istenilen mesaja geliyor. اِنَّمَا <gülüyor> تُوَادُونَ Buradaki ma, اِنَّمَا ذَكِمَ مَاستَرِيْتُ Mastardır. Mastar neydi? Kök manası bizdeki Türkçedeki sorun mekmak olarak biten şeyler mastar manasını gelmek gitmek, olmak vesaire gibi e yani inne va'dahum bilba'di ve gayrihi Allah'ın gerek öldükten sonra diriltmesini diriltmesini va'd etmiş olduğu yani o va'd edilen şey ne? işte ahiret var hesap var, sorgu var, sual var cennet var, cehennem var işte bu var ya ne olacak? ne sahâd Arapça'da lam tahdik edatıdır. Muhakkak ve elbette ki kesin olaraktır. Rivad-i doğru bir sözdür. Tahakkuk edecek, gerçekleşecek olan bir sözdür. Bir de madem Allah sözü vermiş, elbette ki Allah o sözün vaadini gerçekleştirecek yerine getirecektir. O inneddine maliki yevmiddin. Allah neydi? Din gününün sahibi. Dinden bu O inlediğine el-ceza dağın hesap. Hesaptan sonraki karşılık, ödül veya ceza. Ha o da ne olacaktır? Le-vâfîr la -muhalete. Hiç kurtuluşu yok. Hiç muhal imkansızlığı yok. Kurtuluşu yok. Muhakkak ki o da vâfî olacak ve gerçekleşmiş olacak meydana gelmiş olacaktır. Buradan 7. ayette ayrı bir konuya geçmiş oldu ve sema izafin kubuk. He göğe ne hangi gök kubük sahibi olan göğe. Burada kubuktan kasıt yörüngeler. Yörünge. Yani her bir yıldızın kendi içerisinde dönmüş olduğu bir yörüngesi var. Yörüngeler sahibi olan göğe kasem olsun. Cemu habike, kubük, habike'nin cem'i, ne gibi? Tırketarik gibi ve turuk gibi, tekil ve çoğul olarak. E yani sahibi turuk fil hirketi, yaratılışta <gülüyor> he, yol sahibi olan, yani kendi yörüngesinde dönmekte olan o yıldıza kasem olsun. Ne, ne gibi? Tırketarifi fil jem'li. Aynen devenin çölde gidişi gibi, çölde giden, çölde giden, çöldeki bir yol gibi, çöldeki bir yol gibi, çöldeki yolda deve nasıl ki o yoldan gidiyor ise gökteki yolda da yıldız kendi yolunda, kendi yörüngesinde gitmiş oluyor. Cenabı ona da kasem ediyor. اِنَّكُمْ ee, Muhakkak ki siz fîşek minnebiyyi vel Kurani. bu müşriklere bir derece hitap etmiş oluyor. Siz Peygamber ve Kur'an-ı Kerim hususunda peygamber konusunda, onun Peygamber olup olmama konusunda ve Kur'an-ı Kerim konusunda hangi durumdasınız? Nefî kavli-i <gülüyor> muhtelif. İhtilaflı sözler içerisindesiniz. Yani istikrarlı doğru bir sözde değil, farklı farklı bir söz içerisindesiniz. Onun hakkında şüphe ediyorsunuz. Ne gibi ki? mesela o farklı sözler ne? Efendimiz'e dedikleri gibi. Şair. O şairdir. Birbirleriyle tutarsız sözler. Sahir, kahin, Şiir, sihir, kehanet. He, şair ne yapıyor? Haşa şiiri var. He, sahir, sihir yapıyor. Kahin kehaneti var. Gelecekten haber veriyor diye kahinler gibi. Onunla kıspas yaparaktan bu konuda tutarsızsınız. Sözlerinizde tutarsızsınız. Bir şey, durumu yok. Yuhfekû, yusrafı çevrilir, döndürülür. Anhu ondan, an-i sallallahu aleyhi ve kur'an, an iman diye. O'na olan imandan, peygambere olan imandan kim, men o kimse ki ufike. سُلْفَ عَنِ الْحِدَائِةِ بِعِلْمِ اللّٰهِ تَعَلٰى Allah'ın ilminde hidayetten döndürülmüş olan kimse döndürülür. Döndürülen kimse döndürülür. Yani iman etmemiş Cenab-ı Hakk'ın ilminde de var. O kafir olarak ölecek, iman etmemiş olacak olarak ölecek. İşte onlar bu durumda olan kişiler, döndürülen bu kişiler o Muhammed ve Kur'an konusunda da bir şüphe ve tereddüt içerisinde. Döndürülen döndürülür. İman etmeyen iman etmemiş olur manasında. Kutel harrasun, lubinal kesavun. Yalancılara lanet olsun. Eshab-ül kavril muhtelifi. O peygamber konusunda tutarsız bir şekilde birbirlerinde farklı farklı o peygambere ithamda bulunan insanlara da onlara da lanet olsun, kahrolsun o yalancılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye? Neden? Çünkü onlar fî amredin cehlin yuhammiruhum. Çünkü onlar tam bir cehalet içerisindedir. Yani kendilerini taplayan, kaplayan, ka kaplayan sahun dediği ve kaflet içerisinde olan kendilerini kaplamış, kaplamış tamamen bir cehalet içerisindedirler. Kendilerini taplayıp gafil olaraktan tam bir cehalet içerisinde bulunan bulunan o yalancılara lanet olsun, kahrolsun o yalancılar. Ahiru ne? En ahireti niye? Çünkü ahireti düşünmüyor. Ahiret işi konusunda gaflet içerisindedirler. dirler. Nes edu ne? En nebi isti fırmlisti ezah. Allah içi bir surette, ey Muhammed. O müşrikler var ya, sana ne yaparlar? Soru sorarlar. Ne konusunda? En yana yemedin. Ey yani meta mecii O kıyamet ey Muhammed. Hanım sen kıyamet diyordun ya. Söyle bakalım. O senin bahsettiğin o kıyamet ne zaman gelecek ya Muhammed? O gelecek olan kıyamet ne zamandır? Ve cevabın o. Onun cevabı ise geliyor. Yani buradaki ifadesi ifadesi alaycı bir tavırla. Yoksa öğrenmek maksadıyla mis'alun değil. Alaycı bir tavırla istis'en alay ederekler. En yani o gün o hesapla ceza günü ne zaman? Hatta parantez içinde şu var. Hadi gelsin bakalım o ceza gelsin bakalım. Hadi o cehennemin gelsin bakalım gibi bir itham olayı da var. Yevmehün o gün onlar alennari onlar ateşe ne olacaklar <gülüyor> orada azap edecekler. Ateşe onlar sürülecekler. Ateşte her türlü kendilerine işkence yapılacak. Yuhtanune <gülüyor> de o da fetere kökünden, fitne de aynı zamanda aynı kökten gelmiş oluyor. Benim <gülüyor> Peyne tazibi, o azap konusunda o kafirlere bu sefer dünyada onlar Muhammed Bey aleyhissalatü vesselam alay ettikleri için onlara da denilir. Ne denilir? Zûkû fitnetekûm, bakın, tadın bakalım azabınızı, hadi cehennemdeki bu azabınızı, görmüş olduğunuz bu işkencenizi, hadi, tadın bakalım nasılmış. Haza et tazim. İşte bu azap var ya size yapılan azap. ellediği yani böyle bir azap. Gündüm bilsiz. Testacilun bir dünya istizan. Alay olsun diye dünyada çabuk getirilmesini istiyordunuz. Acele gelsin demiş olduğunuz işte azaptır bu azap. İnnen müttakine. Bu kafirleri bu şekilde sıraladıktan sonra konu değişiyor. İnnen müttakine. Muhattak ki takva sahipleri Allah'tan korkanlar. Fi cennetin besatinin. Bostanlardadırlar, cennettedirler. Ve uyun ve çeşme, dınar içerisindedirler. Ki teşri fiha. Orada akan dınarlar içerisindedirler. Onlar ahizine harimin damiri fi haberi inne. İnnenin haberindeki zamir zamirdendir. Harp olmak üzere. Ne olarak ahizun ve ve mahsufun ve takdiruşun. Kainun fi cennetinde uyunun hâlekevniyim. Onlar cennette ve çeşmelerin başında oldukları bir vaziyet içerisinde alıcı oldukları afisin kökünden almak alıcı oldukları halde ney ma atahum rabbuhum Rabblerinin kendilerine vermiş olduklarını alıcı oldukları halde ney ma atahum o şey ki Allah onlara vermiş Allah'ın kendilerine vermiş olduklarını alıcı olmuş oldukları halde atahum rabbuhum minettevavi o da ne yapmış oldukları sevaplarına karşılık olarak innem onlar çünkü Nereden aldılar sevaplarını? Çünkü onlar kâmi kabrez duhur duhurîmî cennet. Onlar daha dünyada olup da cennete girmeden önce ne yapıyorlardı? muhsinin nefi dünya, dünyada iyilikte bulunuyorlardı, İhsan sahipleriydi. Ondan dolayı Allah ne yaptı? Onların bu önceki durumlarına karşılık olarak kendilerini bu cenneti ve çeşme ve içinden atam vermiş oldu. Daha onlar ne yapıyorlardı? Kânû idiler o müttafîler. Kadîle minel he, Gecenin az bir kısmında, geceden az bir kısmı. Gecenin az bir kısmı, gecenin bir kısmı. içerisinde ma yehceûne uyurlardı, yenâmûne. Gecenin az bir kısmını uyurlar, yani diğerini ibadette geçirirler idi. Buradaki ma, buradaki ma zâide. Yani ma olmadan da anlam tamamlanmış oluyor. Bu ehtimoğlu bu nedir haberim kane kane'nin haberidir. ve kalinen nedir zarfın o da zarftır. Yani yenamun ve fizam eningesi irimin eliyle gecenin az bir kısmında uyuyorlardı. Yani diğer adıyla nedir Müslümanların ekterabı onun çoğunu gecenin çoğunu çoğunu ise namaz ile geçiriyorlar idi. Daha o bir eskalifin. Ya Seher vakitlerinde ise Allah'a istiğfar ve tevbe bulunuyorlar idi. Seher vaktinde de tevbe ve istiğfarda bulunuyorlar. Ya şöyle diyorlardı: Allah'ın Allah'ın bizi bağışla. Daha ne yapıyorlardı? Defi <gülüyor> envaliim. Yine muhakkak ki onların mallarında hakkın bir hak bir pay vardır. Kime lisâ ilver mahrum? Sahip ise ele kökünden istemek manasına, sahip ism-i olarak isteyen, diğer adıyla dilencilere. Yani, ihliyet sahibi olan dilenen, arzu isteyen, talep eden kimselere ve vel mahrûf ellezî lâ yes'elû ve ta'affûfîhî Diğeri ise, ikinci kısım ise, iffetinden ve namusundan dolayı isteyemiyor. Yani, bilinen dilenci, bilinmeyen dilenci. Ki asıl olan o mahrûm önemli. İffet ve namusundan dolayı ihtiyacını söylemeyen ve ihtiyacını söyleyen kimselerin onların maddelerin üzerinde ne vardır? Bir hak ve bir fapay vardır. Vafil fil ardi. Yani buradan ayrı bir konuya cenab geçiyor. Vafil fil ardi. Yerde de vardır. Minel cibali dağlardan. Vel dihar denizler, ve eşcar, ağaçlar ve temar, meyveler, ve nemat bitkiler ve gaynihar. Ha, yerlerde bütün bunlar için vardır. Asla bunu aslı şudur. Ayatun fil ardi. Yeryüzünde de Allah'ın varlığını bildiren birçok ayetler. Yani telanatül ala Allah'ın güç ve kudretine, bir ve tekliğine ait birçok deliller vardır. Kimin için? Lil mu'minin. Yakin getiren. Kesin dinana inancı kesin olan insanlar, kesin olarak iman etmiş olan insanlar için yerde de Allah'ın varlığını ve dilliğini gösteren birçok ayet ve alametler vardır. Daha nerede ayet alamet var? وَفِيَنْ فُسِكُونَ Sizin nefislerinizde de Eyden, eyden Aynı şekilde demek. Sizin nefislerinizde de aynı şekilde مِنْ مَبْدَيْ حَلْقِبُونْ اِلَى مُتْحَا Ölümünüzden sonuna kadar şey, yaratılışınızın başlangıcından ölümünüze kadar varlığınızın varoluşunuzun başlangıcından nihayetine kadar aynı şekilde kendi şahsınızda da nefsinizde de varlığınızda da Allah'ın varlığını bildiren birçok alametler vardır. Mesela ne gibi? Ve mafi terki bi hakku acaibi. Hakikaten hele hele ben seyrettiğim birkaç kere seyrettim. insanın ana karnındaki oluşumu hakikaten harika. Yani o terki, o organların, azaların ve duyguların vesaire hepsinin terkip edilerekten acayip bir şekilde bir araya getirilmesinde doğumundan ölümüne başlangıcından nihayetine kadar birçok ayetler vardır. ''Ey insanlar akıl sahipleri, ey iman etmiş olan insanlar siz bunun bunu görmeyecek misiniz?'' Yani basiret sahibi olup buradaki ''Tubsiruna'' de şu var, sadece kafa gözü değil yani kalp gözüyle görmeyecek misiniz, evet. Buradaki ibreti anlamayacak mısınız diye Cenab-ı Allah o uyarıda bulunuyor. Yani فَتَدَلُّ بِهَلَا سَانِي وَكُدْرَدِي Bununla Allah'ın yaratıcılığına ve kudretine delil getirmeyecek misiniz? Bakmayacak mısınız, görmeyecek misiniz? Daha ne var? Bu وَفِسْسَمَا۪يِ GÖK'te rızk hukum, siz var. Ne gibi einimantarı mı şebbebe? Anhe'l nabatiyye lezemu'l-iskun. Yağmur sebebiyle yer yüzünden bitmiş olan hani yer yüzünde rızkımız demiyor gök yüzünde diyor. Yani gök yüzündeki sebep çünkü yer yüzündeki bitkilerin oluşumu için gök yüzünden suyun inmesi lazım. Aslında bu ayetin izahı doğru ama ben burada bir parantez açayım. Belki söylenilmemiş, konuşulmamış bir söz konuyla söyleyip olaşır. Gök yüzünde de sizin rızkınız vardır. Başka ne Şöyle. Hakikaten o manada mesela bugün iletişim dünyasında hakim olanların en büyük şeyi gökyüzündeki uydular. Yani gökyüzüne hakim olan insan yeryüzünü kontrol edebilir. Bugün uydular kanalıyla ister asker askeri alanda, ister iletişim alanda, ister devletin yönetimi açısından bütün bilgilerin kontrol edildiği yer gökyüzü özellikle başta mesela oyduğu gibi uyuduğu gibi yani ondan dolayı evet nereden <gülüyor> Beş kilometre temizlerden uçağını sınav alırlar ve Evet. Yani gökyüzüne Cenab-ı Hak dikkat çekerekten evet. yeryüzünün kontrolünün aslında, yeryüzündeki hayatın devamının gökyüzünde olduğunu da Cenab-ı Hak ediyor. Evet. O halde yeryüzüne yayın rızkınızı arayın, hakikat olduğu gibi gökyüzüne de çıkın, rızkınızı orada da arayın, bir hakikat olmuş oluyor. Bizim için bir uyarı olmuş oluyor. Fe ve Rabbis Yer ve göğün Rabbine tasam olsun ki innehu ey o yani matu tu edune muhakkak size vaad edilmiş olan şey la lehakdun muhakkak haktır ve hakikat ve tahakkuk edecek gelmiş olacaktır o size vaad edilmiş olan şey Ne gibi? minel meab varış, mercil, masir, meab hep aynı köyü. ve sevab ve ikab, sevap ve ceza ey yani mektubunuz bunların hepsi nedir? gökte yazılmıştır. Gökte derken yani Leylid'in Mahfuz'da onun kaynağı, çıkış noktası olan bütün bunların hepsi size vaat edilen şeyler. Hepsi nedir? Gök bunlar yazılmıştır. Mithlama enlekum tamtikun bi fe tilami ve tekke te ma'a elmana bi te mutki fi hakikatihi. Hani konuşmanızdaki durum gibi, hakikati söylemenizdeki durum gibi. E yani Mahmu medun inde bi zarureten ankum. Size Demek ki vaad edilen size malum olması ve sizden meydana gelmesi hak olduğu ve kesin olduğu içindir ki sizin riskinizle aynı şekilde gökte mevcuttur O da elbette ki size vaat edilen şeyde hak olarak tam tahakkuk edecektir, gerçekleşecektir. Her etahke buradaki ifade Kitabu Dinlebiyi Efendimiz e itâ. Sana geldi mi? Ne hadisu daif İbrahim el mükrimi ki behm menke. O güzel olan, kendilerine ikram edilmiş olan, meleklerin bir sıfatı da olan, mükrem, mükremi. O kendilerine ikram edilmiş olan, İbrahim'in misafirlerinin sözü, haberi, durumu, ey hafiflik sana geldi mi? Yani sen İbrahim'in misafirleri konusunda haberdar mısın? Okulu biliyor musun? Onlar kim? Gelen misafirler ve hıf el Onlar melekler. Minhum cibri, ki onlardan birisi de cibri iz. Vaktaki zarfuni hadis dayfi onun zarfıdır. Day, hadis. He, misafirin sözünün bu iz zarfı olmuş oluyor. Vaktaki dehalu aleyhi. İbrahim'in huzuruna girdiler. Fekalu dediler ki selame. İbrahim'e selam dediler. Sana selam olsun dediler. Eyal-i hazel lafzı o söz. Selam sözü. Aynen selam ifadesini kullandılar. Kale selam. O da selam dedi. Eyal-i hazel lafzı. O selama karşı İbrahim aleyhisselam onlara bizim selamun aleyküm selam dememiz gibi. He, selam dedi. Kavun hünkârân. Kime dedi bunu sözü? Bir kavme. Hani nasıl kavme? La Onları tanımıyorum. Tanımadığım bir kavm. İlk defa görmüş, kendi halkından değil, milletinden değil, kariye ve köyünden değil, tanımamış olduğu kavme selam dedi o da. Onlar kendisine selam deyince, hal ezar tefih nefsî. bu içinden dedi. Selam dedi. O tanımadığı kavme selam dedi. Böyle haber derim bu kadar şu haula, şunlar var ya, şunlar tanımamış olduğum bir kavim haula, şunlar telağa maale ila ehmiy siren gizlice ailesine yöneldi. İbrahim aleyhisselam gizlice ailesine gitti yöneldi. fecae bi ecrin semini o misafirlere onu da söyleyeyim hani bir Halil İbrahim sofrası denilir ya hakikaten cömertlik deyince İbrahim aleyhisselam akla denir. Hiç esirgemeyin, cömertlik konusunda misafirinden isterse bir kişi olsun. Misafirinden hayvan keser, pişirir, bir hayvanı bile bir kişi için keser, o derece cömert olan bir insan. Hocam bir de asla sofraya oturmalıdır. Oturmalıdır. Mesela, hatta o derece ki o derece ki kıtlık anında, kıtlık anında putperestlerden birkaç kişi geliyor. Ateşe kafamların liderleri. Onlar, İbrahim Aleyhisselam'da eksilme olmuyor esinme olmuyor. Onlar diyorlar ki ya İbrahim bize bir şeyler verir misin buğday? İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki bir kere alnınızı se ben size vereceğim diyor. İstediğiniz buğdaya vereceğim ama diyor eğer bir kere alnınızı secdeye koyarsanız diyor istediğiniz kadar vereceğim diyor. Onlar düşünüyor ya ne var yani? Alnınızı bir kere secdeye koymakla ne olacak yani? Bunların hepsi secdeye kapanıyorlar. Onlar kapanınca İbrahim Aleyhisselam elini açıyor. Ya Rabbi yatırmak benden, hidayet senden. Bitti, Ve bunlar kafalarını kaldırırken, iman etmiş olaraktan kafalarını kaldırıyorlar. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili buna benzer çok kıssalar var. Hatta bir kısmını seslendirdim, yazdım vesaire. Yani cömertliği konusunda öne çıkmış olan bir peygamberdir. Yaşam, oraya, o, o grup yani iman etmiş mi diyoruz yani? He, iman ediyor işte. İman ediyor, o zaman istediğin kadar alıyor. İstediğin kadar alıyor. He, kısartılmış bir onlara buzağa getirdi. İbrahim. Ha burada şunu da söyleyin çocuklar. Câe fiili lazimli bir fiildir. Lazım fiil demek iş kendisinde kalan. Fiiller ikiye ayrılır. Lazım ve müteddi. Lazım fiil kendisinde kalan, müteddi geçişli fiil. Câe, sâre gibi fiiller bunlar lazimli fiildir. İşler kendisinde kalır. Câe geldi. Kim geldi? Ahmet geldi. Mehmet'e geçiyor, geçişi var mı? Yok. Kendisi Ahmet geldi. Yani Mehmet'e geçişi yok. Lazım fiil. Ama bir lazım fiilin müteaddi olabilmesi için, geçişli olabilmesi için bağ harfinin gelmesi lazım. O halde anlamı iki şekilde vereyim ben size. Feca'e İbrahim geldi bir eşdeyip semin, Kızartılmış bir buzağı ile geldi. Bu da olur ama cümle eksik. Aslında asıl anlam şu. Feca'e bi' Değil olunca İbrahim Aleyhisselam getirdi. Bak geldi demiyoruz. Getirdi. Bu getirdiği yapan ne? B harfi müteaddi. Neyi getirdi? Bir icle-semin, -ge kızartılmış bir buzağa getirdi o misafirlere. Ve bu sureti, bir işini haniz. Ha. Sure, şey suresinde bu, suresinde de bu anlatılır. Orada da semil değil de haniz ifadesi. Haniz ifadesi geçer. Yani kızartılmış, diğer bir ifadeyle kebab yapılmış. Kebap haline getirilmiş, kebap haline getirilmiş bir buzağı İbrahim Aleyhisselam onlara getirdi. E yani meşver, yani kebap haline getirilmiş. Hem kızartılmış hem de kebap yapılmış halde onlara getirdi. O kebabı, kızartılmış buzağı onlara yaklaştırdı. Ve onlara dedi ki, Yemez misiniz? Arada aleyhime el ekle, yemeği onlara sundu. Fenem <gülüyor> yecibu. Niye yemez misiniz? dedi. Çünkü yemeği onlara sununca onlar yemeğe icabet etmediler. Yemediler. Çekildiler. Yemediler. Yemeyince dikkatini çeken İbrahim, elhâteh bunum, yemez misiniz? Buyurun, niye yemiyorsunuz tabiîninden? Deyince, fe evcese azmara bu sefer kendi içinde gizledi. Bu hali kendi içerisinde gizledi, içerisinde bu durumu sakladı. Ne olarak? Minum hifetem. Bir, hem yabancı, hem yemek getirdi, yemediler. İçinde bu sefer kendi kendine bir korku olur. Niye bir <gülüyor> <gülüyor> Adamlar yabancı. Normal bir misafir, yoldan gelmiş, tanımadığı. Normal açtırlar, mutlaka açtır, yemelere lazım. Bir de onlara yemek verdiği yemek de yemediler. Yemez misiniz dediler, yemediler her kendi içinde bir korku oluşturdu İbrahim aleyhisselam. Bunun üzerine Karu, onlar anladı tabii. Dediler ki, la taqawf, korkma, korkma. İnna Rabbi, biz senin Rabb'inin elçileriyiz. Rabbimizin size sana gönderdiği elçileriz. Ve ne yaptılar? Sadece onunla yetinmediler. O peşiyahu İbrahim aleyhisselamı müjdelediler. Ne ile? bilgili alim, bilge bir çocuk ile, bilgin bir çocuk ile, zihin bin birçok çok ilim sahibi çocuk ile. Ki o kim? Kul suresinde zikredildiği üzere. Kurbanlarda da bazen çok anlatırım, söylerim de hep garibime gider, çok garibime gider. İbrahim Aleyhisselam gerçekten söyleyecek, söyleyecek farklı, farklı yaşları var. 99 gibi vesaire, 100 gibi. Ondan sonra 120 gibi çeşitli şekilde İbrahim Aleyhisselamın yaşları söyleniyor. Biz genel olarak 90-100 diyelim. Çünkü Sare de o yaşta, hanım Sare de o yaşta İbrahim Aleyhisselamın 90 küsur yaşına kadar bir türlü çocuğu olmaz. Bunun üzerine hanım Sare kendisine müsaade eder, hizmetçisi olan Hacerle evlenmesine. İbrahim Aleyhisselam 90 küsur yaşına kadar, 100 yaşına kadar Sare'den hiç çocuğu olmaz iken Hacerle evlenir, Hacer'den bir çocuğu olur. Kim olur? İsmail Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam olur. İsmail Aleyhisselam olur. Ama garip kurumun kafama hep takılan o, gerçi burada da onu ifade ediyor, tamam da sahreden olmadı 90 küsur yıl. Ondan, demek ki problem diyelim ki İbrahim Aleyhisselam'da değil, Hacer'den oldu. Ondan sonra İshah dünyaya geliyor. Bir de ince noktası çocuklar, ince nokta şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hacer'den, İsmail'den geliyor. O kanaldan geliyor. O nesilden geliyor. Ha, o nesilden geliyor. İshak'tan ise Yahudi toplumu dünyaya geliyor. Ha. Yahudi toplumu dünyaya geliyor. İkincisi, İslam alimleri Siyer kitaplarında Taberi gibi, İbni Esir gibi, tarihi İslam kitaplarında, Tarih kitaplarında Efendimiz'in 20. dedesi Adnan ve bir kısmı Hz. Adem'e kadar Efendimiz'in suyunu takip ediyor. Evet soyunda zina olayı yok. Adem'e kadar Efendimiz'in soyunda İsmail Hacer, 20. dedesi Adnan o oradan da Adem'e kadar soyunda zina olayı yok. He, i̇lk çocuğu böylece Hacer'den olurken, ikinci çocuğu olmamış iken o zamana kadar Sare'den oluyor. Böylece o misafirler İbrahim Aleyhisselam'a ilim sahibi, İshak öyle İshak'da Peygamber, ilim sahibi olan İshak'ı, çok ilim sahibi olan İshak'ı müjdelediler. Ve ve İshak'e mantıklar fi hudsuda. فَاَقْبَلَتِ اِبْرَا عَتُوا سَارَ Hanımı, Sare koşaraktan, koşaraktan onları çığlık içerisinde, çığlık kopararaktan, çığlık içerisinde, Sare onlara yöneldi. فِي سَارَتِينَ سَارَتِينَ Çığlık içerisinde sâre onlara yöneldi, onlara doğru koştu bağırarak. Hal bu çığlık attığı halde, çığlık atar olduğu halde, Eccâ-e-sâihâdem bağırarak. Ha, Tezhekket ve cehâ. Ve onlara karşı Latametho, bu sefer onda da kalmadı, hani kadınlar onu çok yapar ya. Ah benim başıma gelen, ah benim yüzüme başıma gelenler. Elimi yüzünü başına vurur. Yani elinin yüzüne başına vurur. Ah benim başıma gelenler. Ah ben benim başıma vay başıma diye laametul kendisini tokatlamaya başladı. Yüzünü sare tokatlamaya başladı. Tokatlayarak, bağırarak onlara doğru yönelen sare dedi ki bakale. Ya Allah Allah ben 92 yaşına gelmiş bir kadının. Acıyorsun ak yirmi ve acuz, aceze kökünden, aciz, yaşlı, acuz, mübalağalı ismi fayın. Abartılı derecede yaş, halk 90 evet, 90 küsur yaşında. 90 küsur yaşında, bu kadar yaşlı bir kadınım. Aynı zamanda ben kısırım, akin, ben kısırım. Yani lentel katla, şimdiye kadar asla doğum yapmadım. Şimdiye kadar asla doğurmadım. Nasıl benim çocuğum olur yaşlı? Yani kir ve amruha ve onun ömrü... Tispo ve Tispo ne sene, 99 yaşında ve ömrü İbrahim, İbrahim ise Mi'e sene, o da 100 yaşında. Ev yani Umruh'u Mi'e ve Eşrûne sene veya bir rivayete göre dediğim gibi 120 yaşında. Ve ömrü ha onun yaşı ise Tispo ne sene bir rivayete göre 90 yaşında şeklinde ifade ediyor. Yani demek ki 90-120 arasında ikisi 90-100 arasında sâre, Demek ki 90, 100, 120 yaşlar arasında da İbrahim Aleyhisselam olmuş oluyor. Karu, o misafirler dediler. Kezalik, durum böyle. Durum böyle. Bu iş işbire. Eğer mis mi kabulünafil beşare? Bir durum bizim söyledi sözümüz müjdelediğimiz gibi, müjdemiz söylediğimiz gibi. Ne söylemişsek müjdemiz olur. Karu dedi ki, Rambuki senin Rabb'in. İnna uguva hakim yaratışında hikmet sahibidir. Alalim <gülüyor> yaratmasında da ilim sahibidir. Sanatında yapmasında ve yaratmasında hikmet ve ilim sahibidir senin Rabbim. Yani zor bir şey değil ki. Değil mi? Yani İsa Aleyhisselam anasız babasız ne diyordu? İmle mesela İsa İmne Allah Teala Hazret-i yaratılışının misali, Adem'in yaratılışının misali gibidir. orada da demek ki cenab nasıl diyor onu hem babasız hem anasız. anasız yaratmış ise, yani babasız yaratmış, anası da evlenmemiş yani bir baba ortada yok. Onu nasıl babasız yaratmış ise Hz. Adem'i de aynı şekilde anasız babası babasız yaratır, bu onun kudretindedir. Sare'ye de aynı şekilde yaşlı da olsa, kısır da olsa Cenâb-ı alim ve Hakim'dir, elbette ki onu yaratır. Kâle dedi Sare. ''Mâhât kokum şe'ni işiniz nedir?'' Yani siz ne iş yaparsınız? Sizin durumunuz, haliniz nedir, ona göreviniz nedir? Ey gönderilmiş olanlar, elçiler, sizin işiniz, göreviniz, şehriniz, vasiyetiniz nedir? Tarih onlar dediler ki inna usinna ila qaumin Aslında yani anlaşılsın diye söylüyorum, aklınızda kalsın. Aslında biz işimiz başka yerdeydi geçerken bir buraya bir uğrayalım dedik. Nasıl mı? Ka'be dediler ila Aslında biz binahlar bir topluma gönderilmiş gibi. Günah işleyen bir topluma, kafiriyle, ey kavmül, aslında biz oradan geliyoruz, Lut'un kavminden geliyoruz, onların helakinden geliyoruz, onları helak ettik, oradan buraya geliyoruz, size de bunu müjdeledik. edip diyerekler, geldikleri yaptıkları işi, Lut'un kavmini helak ettiklerini, o kafirleri helak ettiklerini ifade etmiş oluyorlar. Ne yapmış onlara? Ne yapmış onlara? لِنُوسِ لَاَلَيْهِمْ هِكَارَةً مِنْطِيلٍ مَقْبُوحٍ بِنْنَى Ateşte pişmiş olan, pişirilmiş şey aklınıza gelsin. Ne? Fil suresi. Aklınıza gelsin. Pişmiş olan taşları onların üzerine göndermek üzere, atmak, fırlatmak üzere Lut'un kavminden geliyoruz. Onları o şekilde helak ettik. O kafir ve mücrim kavmi. O atmış ve pişmiş olduğu aynenle gibi? Şeyde de. Fil suresinde de anlatıldığı için, orada da genişçe bir daha önce işlemiştik. Müsevvemeten, muallemeten her bir atılan taş damgalı, imzalı, mühürlü adrese testi. Nokta bulmuştu. Muallemetün alem, belirtisi var, işaretli. Aleyha ismün menfur mâbiha Kime atılacaksa atılan kişinin üstünde adrese testi. İsmi yazılmış olaraktan belirli damgalı, fullu vaziyette. Nerede o ''Pullu damgalı enne rabbike'' Rabbinin nezdinde ''Him musifin bi ityanihim ez zükür küfürleriyle beraber nitekim o haddi aşmış olan kavme senin ha, Rabbinin nezdinde damgalanmış, mühürlenmiş pullanmış olan pişmiş taşları onlar üzerine atmak üzere Lut'un kavminden geliyoruz, onlara gönderilmiş biz elçileriz dediler Evet. Taخرجنا من كان فيها. Taخرجنا من كان فيها. Taخرجنا biz çıkarttık. Ben o temiz yekane فيها e kura kavm Lut. Lut'un kavminde, Lut'un kavmindeki bulunan o köyde, o kargede bulunanları çıkarttık. Kim kim o bulunanlardan kimleri yine bün, bine yine. Bütün olanları çıkarttık. Aynı Lut'un kavmi gibi yani ve inançı kafirine. Kafirleri helak etmek amacıyla helak etmek için müminlerden iman etmiş olanları bir kere oradan çıkardık. Koruma altına aldı. He. Ancak tamamacetna fiha o belde de bulmadık. Bekin minel müslimi, Müslümanlardan bir evin dışında bir şey bulmadık. Yani bir evdekileri çıkarttık, diğerlerini helak ettik. Bir evin dışında hiçbir şey bulmadık. Böyle elbette gibine taho. O da kim? Lut ve onun iki kızında. Lut ve onun iki kızı dışında bir ev bulmaksız, bir kimse bulmaksızın onları sabah neydi? Tamirle geçti, anlattıydı, onları çıkarttı, yani tamir helal ettiydi. Bu sıfı bir imanı ve İslamı. Onlar neyle? İmanlı İslamlı basitlenmiş bu gelen. Böceğim, o zaman da ibret dostunun bir kanıtaran bir olur tamirle. Aslında biz onu derslerde de ilgi dolu olarak gösteriyoruz. Onun mesela birçok kavimlerde Sodom Gomorre diye, Sodom Gomorre diye, gerek o, gerek işte İngiltere'de British Museum'de, British Museum kütüphanesinde, Camekâh'nın içerisinde Firavun'un bulunan, secdeye kapanmış olarak da bulunan ki orada belgeli, aynen belgeli, o Mısır'da Kızıldeniz'den fırlatıldıktan sonra o da orada. Ondan sonra yine birkaç çölde o direkler sahibi, eski kavimlerden direkler sahibinin o direkleri de şu anda bulunmuş durumda. Eski zaten bir, ikincisi Kur'an'da birçok ayette geziniz, geçmiş kavimlerin başına neler geldiklerine bir bakınız diye sürekli bizi uyarıyor. Geçmiş kavimlerden kalıntılar var. Var, Bidoğusu da var, çok genişçe anlatımı da var. Biz de onun öğrencileri de aynı şekilde gösteriyoruz. Lut kavminin, o solun Gomorre, böyle taşlaşmış bir vaziyetteki hallerini gösteren hakikaten dehşetli, korkunç bir vaziyetse o vaziyette, o halde var Cenab-ı Hak olsun diye bırakıyor onu. Bu sıfı iman ve islam onlar ne oldu? Bak iman yani mühiyin, müslümin. ve İslam sıfatlarıyla vasıflandırıldı. E yani hem onlar musaddikun bir kurubi hem kalpleriyle tasdik ediyor burada önemli olan iman ve islam birbirinden ayrılmaz iki hakikat. Daha ne yapıyorlar? Amir-i Cevâri da'at duygularıyla duygularıyla da duygularıyla da ne yapıyorlar? Onu uyarak, itaat ederekten yerine getiriyor. Yani kalp ile iman ederken organlarıyla da amel etmiş oluyorlar. Vetenek nafiha biz orada bıraktık. bade l bir kafiriyle bak burada da söylüyor zaten. Kafirleri helak ettikten sonra biz orada bıraktık. Ve ayeten, Alameten ala ihlajiyim. Onları helak ettiğimize dair bir belirti bir iz ve bir işaret bıraktı. Bir kim? Yehâfunel <gülüyor> azâbet Rabbinin elem verici azabından korkanlar için, korkacak olanlar için orada ne yaptı? Bazı ayet ve alametler, işaretler, belirttiler, bıraktı. Felâhif alûne misleti Haji, sonraki gelen kavimler <gülüyor> onların yaptıklarını yapmasınlar diye bir Uyarı bu mahiyetinde olmak suretiyle orada bazı işaretler ve alametler bırakmış oldu. Burada bitirelim, kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim.